mikrofondaki hayalet Gorgon'un 7 aşaması İyi geceler. Hepinize iyi geceler.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 Aslında ilk başta çok da sıcak karşılanmadım açıkçası. Neden mi? <gülüyor> bir, çünkü kimse kolay kolay radyomu stüdyolarında bir hayalet var diyemez. İki, ve ben de zaten aptal saptal filmlerde gördüğünüz arkadaş canlısı süpür saçma salak işler peşinde dolanan bir hayalet değilim de o yüzden. <gülüyor> Ay, ama Ama işte buradayım. ...ve saat gece yarısına geçti. Ben... ...mikrofondaki... ...hayal et. Oh! <gülüyor> Uykunuzu mı kaçırdım? Hı? Uyuyamadınız mı yoksa? Oh, hadi hadi yapmayın. Siz de en az benim kadar hayaletsiniz. ...siz de en az benim kadar öte taraftan ya da kromozomlarınızı kıdıklayan ...adrenalin oranınızı yükselten hikayeler duymak istiyorsunuz. Ben de öyle tahmin etmiştim zaten. Bu nedenle her cuma gecesi sizlere enTV frekanslarından sesleneceğim. Evet, evet, evet. Tamamen doğru. Ben mikrofondaki hayalet...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 <gülüyor> ay, ay, ay, ay, güldüğüme bakmayın. Ciddiyim yaparım. Bana katılın. Konuğum onun o halde. Hadi canlanın biraz. Ara bölgenin en keyifli taraflarından biri de... ...kimi zaman masal kahramanlarının bir şekilde yollarının buraya düşmesidir. <gülüyor> masal mı dedim ben? <gülüyor> <gülüyor> evet evet evet masallar hangimiz o masallarla o sihirli dünyalarla büyümedik ki? O halde size bir sır vereyim. Sanıyor musunuz ki masallar hep sizin bildiğiniz çocukken dinlediğiniz gibidir? Öyleyse çok yanılıyorsunuz. Yazılan ilk masallar aslında büyükler için kaleme alınmıştı. Ah, ah zavallı Fahri. Ah, ah. İçinizden kaç kişi kırmızı başlıklı kızın... ...masalın sonunda sevgili kurt tarafından paramparça edildiğini biliyor mesela. Ya, aslında ben en çok masalların o versiyonlarını seviyorum. Efendim, bu gece sizlere... Belki de en güzel gece yarısı hikayelerinden birini anlatacağım. Çünkü siz, sevgili ve değersiz faniler, belki de ilk defa çok bilinen... <gülüyor> ...pamuk gibi bir masalı, yedi gerçek tanığından duyacaksınız. <gülüyor> evet, evet, evet, evet. Bilgin, öfkeli, hapşırık, mutlu, uykucu, kere olan ve utanga... Pamuk prenses ve yedi cücelerin masalını... ...mikrofondaki hayaletinizin sunumuyla dinlemeye hazır mısınız? Hayalettinciğim... ...ver bakalım oradan güzel bir efekt. Öyleyse... ...gecenin zehirli labirentlerinde... ...ilk sözcükleri ben mırıldanayım. Bir varmış... Bir yokmuş. Onları yakışıklı bir prense tercih edip giden pamuk prensesi öldürmeye karar veren kana susamış yedi kötü ruhlu cüce varmış. Cüceler pamuk prenseslerini camdan tabutuna geri koymaya karar vererek yola çıkmışlar. Gece yarısı hikayelerinin de en gerçek masalı böyle başlamış. Hay Bu hep böyledir arkadaşlar. Çılgın bakışlı bir adam gelir tabutun kapağını kaldırır. Sonra prensesi öper uyandırır. İşte sevimli kız oradadır. Ama şimdi ondan geriye kalan yalnızca dudaklarından kayıp düşen kırmızı elma... ...ve onu içine koyduğumuz camdan bir tabuttur. Sen ne dersin öfkeli? Biz onsuz daha mutluyuz. Bunu hep söyledim Bilgin. Sana, sana ve sana da... Hey sen! Bakın. Ben genelde pek sizinle konuşmam. Ona göre değerinizi bilin. O her zaman tepemizde durup bir şeyler istemez miydi? Saçma sapan emirler yağdırmaz mıydı? Odunları toplar mısınız? Burada kimse sabun diye bir şey kullanmaz mı? Ben sakallı küçük adamların dediklerine inanmam. Sonra da iç çekerek etkileyici şuh bakışlarıyla... Salak salak ağlayıp sızlardı. Doğruyu söylemek gerekirse o zehirli elmayı ısırdığı zaman evet ben de üzüldüm. Ağlamasına ağladım da. Ama gerisini duymak ister misiniz? En sonunda buralarda biraz huzur ve sessizlik olacak diye düşündüm. Duydun mu Mutlu? Peki neden gözlerinin çevresi kıpkırmızı? Biliyorum öfkeli. Aslında sen de seviyordun onu bizim gibi. Ekim elması gibi dudaklarını, nisan gecelerinin esintisi gibi saçlarını ya da sadece yakınabileceğin biri olduğunu mu düşünüyordun? Sen de başında nöbet tuttun benim gibi, hapşırık gibi. Bakma öyle hapşırık. Konuş sen de. Haklısın tabii ki. Ama şimdi geriye kalan sadece şu elma ve tabut, meyve ve cam. Ve acılı küçük cüce yüreklerimiz. Hadi çözüm bulalım. Ya onu öldürüp getirelim... ...ya da elmanın bir parçasını da camdan tabuta koyalım. Sonra tekrar kapatalım. Bilirsiniz tabuttur bu. Ve taze tutar etten emanetini. Uyan artık uykucu. Ay, duydum seni kardeşim. Öyleyse hadi tabut omuzlarımızı alalım ve cüce hayatlarımız aşkına masalı gerçeğe dönüştürmek için tabutu gerçek sahibine geri götürelim. Ve en güzel ölüm şarkılarını söyleyelim. Senin sesin güzeldir Keloğlan. Bu güzel ölüm şarkısını senden dinleyelim. Aslında şarkı söylemek için uygun bir zaman değil ama yine de sevdim bu fikri. Hadi in öyleyse tabutu sahibine götürelim. Şimdi dinleyin arkadaşlar. Bu kırılmış bardağa bakın ve yudumlayın biralarınızı. Unutmayın ne hayat ne de masallar bize hiç nazik davranmadı. Yetim bir kızı bulduk ve yanımıza aldık. Üşümesin diye küflü battaniyelerimize sardık. Haspa eğlensin diye şüce de olsak şarkılar söyledik. Basit bir hayattı. Cindi, periydi, masaldı ama dedim ya basit bir hayattı. Ama bizim hayatımızdı. Ve hiç düşünmeden onunla paylaştık. Bu yüzden hala mutsuzuz. Keşke hayatımıza hiç girmeseydi. Ve bu onu öldüreceğimiz son anlar olmasaydı. Gelişi de kolay oldu gidişi de. Onsuz daha mutluyuz biz. Bunu en başından söyledim bilirsiniz. Söyle utangaç bunu inkar edebilir misiniz? Doğru söylüyorsun öfkeli. En sert biçimde sen konuşurdun onunla. Ama uyurken de adını sayıklayan sensin. Kabul et, onu hepimiz özlüyoruz. Acının bir adı vardır ve bizimkinin adı yalnızlık. Acının bir şekli vardır ve bizimkinin şekli yokluk. Acı da diğer hastalıklar gibi bir hastalıktır. Doğru olan nedir? Gidip onu bulalım. Onu öldürelim ve camdan tabutuna tekrar koyalım. En güzel ölüm şarkısını ona söyleyelim ve diriltelim. Artık şarkı söylemeyi keser misin? Hadi kalkın sizi tembel, mutsuz, ruhsuz sümüklü böcekler. Sarın ekmeğinizi, doldurun biralarınızı, yola çıkıyoruz. Onsuz daha mutluyuz ama ölü bedenini diriltince o da bizim gibi mutlu olacak. O zaman sonsuz masalda yaşamda yaşam da başlayacak. <gülüyor> Dadaki soğuk içime kadar işledi. Onsuz daha mutluyuz. Onu yaşamdan kurtarmamızı bekliyor. <gülüyor> ha, Haklıyım. Biliyorum. Korkarım yağmur iyice artacak. Pamukkanlar içinde yeni evine kavuşacak. En güzel ölüm şarkılarıyla Pamuk Prenses tekrar bizim olacak. Gemir başlı çekicim en güzel canı alıp bize hayat katacak. İyi. Duymayı hiç ama hiç istemediğimiz bir sayı. ...ölüme iki kala alınan son bir nefes! Sonsuz uykuya yatmadan önce içilen bir su gibi belki de. İki! Cüce yaramazlığı bizimkisi. Masalını yarım bırakıp giden Pamuk Prenses'e ebedi bir çağrı. Çok uzak yerlerden, soğuktan, rüzgardan ve kayıp bir masaldan geldik. Ölümle kutsayıp Pamuk Prenses'i candan tabutunu omuzlayarak döneceğiz evimize. Yağmur attı! Yol bitti! Onsuz daha mutluyuz. Kapısının önündeyiz şimdi. Korkma Pabuk. Uzun bir olmayacak. En güzel ölüm şarkılarıyla uyandığın bir rüya olacak. Üç. Korkma yavrum. Demir başlı çekicim canını fazla yakmayacak. <gülüyor> Biz tam yediççeğiz, on dört kolu bir deviz. Var mı bize yanmakan? Var mı ha? <gülüyor> E tabii benden şarkı söylememi beklemiyordunuz herhalde. Eee <gülüyor> nasıl derler bilirsiniz. Cüceler ermiş muradına biz çıkalım kerevetine. Masal dediğin işte böyle olmalı. İnsan kana doymalı. Hani hep derler ya yok neymiş gökten üç elma düşmüş. Biri kahramana, biri dinleyene, en kocamanı da anlatana. <gülüyor> Hadi canım sen de. O düşen elmaların hepsi çürükmüş ve de hazımsızlık nedeniymiş. <gülüyor> Size haftanın ipucunu da hemen cicik veriyorum. Masallara fazla inanmayın. Kendi masalınızı yazın ve bir yedi cücelerden ya da kır karamilerden birini görürseniz yolunuzu değiştirin. Çünkü her masal göründüğü gibi değildir zavallı fanilerim. Ehe. Uzun lafın cücesi, haftaya cuma gecesi, saat gece yarısını geçince... ...bendeniz mikrofondaki hayalet tabii ki burada sizleri bekliyorum olacağım. Beni sakın unutmayın. Çünkü ben sizi unutmayacağım. Geri dönüşün yedi aşaması. Yazan Necmettin Tedik, Yöneten Aziz Acar. Oynayanlar Hayalet Haldun Ergüvenç. Bilgin Dündar Müftüoğlu. Öfkeli Emir Taylan. Mutlu Bora Sivri. Hapşırık Selçuk Kıpçak. Uykucu Hakan Gerçek. Utangaç Ahmet Özarslan. Keloğlan Kadir Çermik. Efektör Ufuk Tanger.